ya hesab alnas ve Teala ve defaçın kumushu ebilah hulah ve laqulat illa bilahi alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe muhafaza eylesin. alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe Ayrılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Son nefeslerimizde de iman-ı kamil husnu hatimeyle. Çene kapamak müyesser eylesin. Amin. Amin. Bütün bu istimalar, bütün bu toplantılar, sohbetler, konuşmalar niçin yapılıyor? Hep imanı muhafaza etmek, iman temelini sağlamlaştırmak ve bu iman ile Allahu Teala'ya kavuşmayı temin etmek, sağlamak veya ahirette de müminler arasında haşrolmak bütün gaye bu. Bu sohbetler dinlendikçe, bu konular konuşuldukça Allah Teala ve teccadis Hazretleri'nin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 Çok hamdü sena edelim, çok şükredelim, çok kıymet bilenlerden olalım inşallah. Böylece devam sebat edelim. Cemaattan ayrılmaktan sığınalım. İnsanları horhakir görmeyelim. Tabii bunlar nasıl insanlar, ne biçim insanlar diye efendim büyük konuşmayalım. Ancak vakitleriniz Hatlerini Allah'a isyanda geçiren, gafletle geçiren, zikirsiz geçirenlerin halinden Allah'a sığınalım. Onların haline düşmekten Allah'a sığınalım. Ama büyük konuşmak için söylemeyelim. Yani biz böyle olmayız. Biz akıllıyız, fikirliyiz, hakkı hidayeti bulmuşuz, buluruz gibi kendimizden bilmeyelim, kendimize güvenmeyelim. Bu iş akıllan, fikirlen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 Gelir ilim meclislerinde bulunmayı nasıl bilersin? Sohbet meclisinde oturmayı müsterihilesin. Yoksa hakikaten ortalık gün geçtikçe boşalıyor, boş kalıyor. İlim meclisleri azalıyor, zikir meclisleri efendim azaldıkça kaflet meclisleri çoğalıyor. Bütün millet Efendim? şarkıcılarla, türkücülerle, tiyatrocularla, sinemacılarla geçiriyor. Hadi bir kısmı para için meslek diye bu işi yapıyor. Öbür kişiler de vakit geçirmek, teşelli bulmak efendim gayeleriyle ızdıraplarını artacak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 Efendim, senin ne hünerin var? Sergile. Ne kadar okkabazlık, şaklabanlık, rezillik, maskaralık varsa utanmadan, sıkılmadan kadını, erkeği meydan atlıyor. Tabii zor oyunu bozar. Efendi çok mühim bir sözüdür. Zor oyunu bozar meselesi. Bu tabii maddi durumun kötülüğü, ekonominin bozukluğu insanları sıkıyor. Bu yüzden de insanlar işte ne olursa olsun Para gelsin diye ortalığa atlıyorlar. Bu arada ar gitmiş, namus gitmiş, şan gitmiş, şeref gitmiş. Hiç bunu düşünmüyorlar. Lanet olsun o muhalla ki namus ona alet olan. Hakikaten haya cilbabını utanma örtüsünü ilka etmişler.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 Bu kadar hasta var, ben de hasta olayım diyen yok. Maddi açıdan, yani mahsus e, hissedilen, duyularla tespit edilen olaylar açısından hep kendisini selamete çekmek istiyor. Ama manevi taraf, elle tutulmayan, gözle görülmeyen ahiret halimi, kayba imana talih eden konularda ne olursa olsun, bu ne olursa olsun zaten ben buna yorumla eşittir. Ne olursa olsun denebilirim. Onun için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 Ekseriyet imanını korumakla beraber tabi yaptığını kötülüğünü bilmekle beraber istikamet çizgisinden ayrılmışlardır. Allah Teala onları da yola getirsin. Onları da geri getirsin Allah Teala. Celle Celalühu. Bizi de daim ve sabit ve müstakim eylesin. Müstakim olursak müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Allah dünya ahirete töbetmez inşallah. Utandırmaz, rezil rüsvay etmez. Evet. Dost düşman seçileceği günde rahmet kurası bizim adımıza çıkar. Dostlar tarafına seçilir ayrılırız inşallah. Evet. Onun için hep tavsiyemiz bu yöndedir. Aman cemaata devam. Sohbete devam. Sonunda kalmasın Avam demiş ya efendi Hazlerimiz. Aynı böyle. Sıradan insan olmaktan çıkarız. Rastgelelikten kurtuluruz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 Bu hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadisinde la taqumus sa'atu hatta taktati le fi atayn zımetani takunu beynehuma mektaleh azime davawahuma vahide buyurmuşlardı sahih hadiste geçiyor iki büyük cemaat savaşmadıkça Kıyamet kopmayacak. Aralarında büyük bir kital vuku bulacak. Fakat davaları da bir olacak. Denmiş idi. <gülüyor> Aliül Kahri Hazretleri bu hadisi şerifi burada bahsi geçen savaşı Sıffin Savaşı'na hamletmiştir. Sıffin Muharebesinde Hazreti Ali Vazdi Muaviye, radıyallahu Amin tarafları büyük bir savaşa girmişlerdir. Çok Müslüman ölmüştür. Ve lakin dava birdir şu bakımdan ki hakkı ispat ve batılı iptal davadır. Ancak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 Yürü git diyor sen asla benim bir işimde görevli olamazsın. Seni vazifeden alıyor Neden? Çünkü rüyada ne gördü? Ayla beraber olduğunu gördü. Kime karşı? Güneşe karşı. Mevlana buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hemen Buat-i Kerim'i okuyor. Estağfirullah وجعلنا الليل والنها وأيتين فماحبنا آية الليل وجعلنا آية النهار بصرة وجعلنا <تصفيق> آية Kur'an her şeyi Tafsil etmiş Rüyaları da tabir etmiş Kur'an Bütün ilimler Kur'an'dadır Mevlana buyuruyor Geceyi gündüzü İki ayet yaptık Gecenin ayetini Silik yaptık Gecenin ayeti nedir? Ay Gündüzün ayetini Parlak yaptık Gündüz rahatı nedir? Güneş sen ne tarafı tuttun? Silik tarafı tuttu. E sen nesin? Kadısın. Kadı nedir? İnsanların davaları arasında fast edecek, karar verecek hakemdir. E silik tarafı tutmak kadılıkla bağdaşmaz. Haz Döver Efendim buradan neler çıkarıyor? Ta bir şey olmamış. Bir bukuat yok.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 Yani e, Güneş Hazreti Ali Efendimiz tarafı Ay Hazreti Muavi Efendimiz tarafı Tabii ki davaları bir olabilir Ama Haklı taraf Hazreti Ali Efendimiz'in tarafıdır Bu kadı da Haksız tarafta olacağını Hazreti Ömer Efendimiz ta o zaman Tespit ediyor o rüya ile Tabir ediyor ve onu Azlediyor Kaç seneler evvel değil mi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 Kabul edildi. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Muaviye'ye adam gönderdi. Çünkü o Hazreti Ömer döneminde Şam valisiydi. Hazreti Osman döneminde de Şam valisiydi. Hazreti Ali'nin de kendisini görevinde bırakacağını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 yani oğlu babasına Hasan Hasan Efendimiz, babası Hasan Ali Efendimize İbn Abbas böyle bir istişare ettiler. Sonra hükmünü verelim dediler ama Hasan Ali Efendimiz dedi ki: "Hey ha! لو علمت ان المداهنه تسعني في دين الله lefadtu. Fakat Allah lem yerza li kuran bil müdaheneti. Söze bak. Doğru söylüyorsunuz ama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 Muaviye ve ağası, Amr ibn al-Asi, jemiyen, fefrqu beynehuma. Amr ibn Asi, dhaalardı, çok zeki idi. Efendim, Hazım Muaviye de öyle çok zeki insan. Resulullah beni buyurdu ki, Amr ibn Asla Muaviyeyi bir arada otururken görürseniz, aralarını ayırın. Evvelce demişti. Onun için hadisin ravişi Şeddad ibn Nevs hazretleri.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 bu hadis-i şerif açıkça beyan etmektedir ki açıkça beyan etmektedir ki Hazreti Muaviye tarafı İslam'dan çıkmamıştır. Hatta eee fasık da günahkar sayılacak bir iş yapmamışlardır. Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi İhvanuna baqav aleyna ma hum bikefara ve la Kardeşlerimiz bize karşı geldiler.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 Allah muallimul Resulullah buyuruyor Hazri Muavi hakkında. Ya Rabbi ona hesabı öğret. Matematik ilmini iyi biliyor. Hesabı öğret ve onu azaptan koru. Kainatın efendisi onu azaptan koru diye dua etmiş. Bu duanın reddolması mümkün müdür? Peygamber duası mazhardır Evet. E, Hazreti Ali'ne Ya Hazreti Ali'ye anlatma hali lüzum yok diyorum Hazreti Ali'ye sabaha kadar sayacak kadar menakip getiririm size. Onu anlatma alücüm yok, onun fazileti çok. Abdullah İbn-i Mübarek'e sordular. Söyle Abdullah İbn-i Mübarek. E Eyüma eftal. Muaviyete Umar İbn-i Abdil Aziz. Fekalel gubarul lezî dehelem feferasim muaviyete ma rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrun min Umar İbn-i Abdil Aziz. Keza merrah. Abdullah İbn-i Mübarek tabiinin ulularındandır, soruluyor.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 Çünkü orayı da anlamayanlar, defa mana veremeyen bazıları da karşımıza çıkıyor. Bu ne demektir velen? Ne demek diyor? Oradaki bütün nokta "Ma rasulullah" kaydını düşünmektir. Yani tabii ki efendim insan eşrefi mahluktur. Eee Ömer bin gibi bir zat tabii ki tozlan, efendim atlan, burundan kıyas edilecek bir zat değildir. Haşa orada Ömer bin Abdülaziz'e bir tahkir yoktur.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 Yine anlatıyor i̇mam ne buyuruyor? Tabi'nin en hayırlısı Veysel Karani dediğimiz diye bildiğiniz Üveys El Karani Hazretleridir Radıyallahu anh Tabi'nin en hayırlısı Tabi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmediği halde göreni gören, sahabeyi gören tabakadır ki Veysel Karani Hazretleri onlardandır şüphesiz Hazreti Ali Efendimiz'i görmüştür Efendim, Hazreti Ömer Efendimiz'i görmüştür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 O mübarek zaten Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkası e, efendim, ulaştırıldığında dedi Ömer Efendimiz ondan dua istemiştir. Resulullah buyurdu on, ondan dua isteyin. Görüşürseniz ondan dua isteyin kendiniz için. Duası makbul bir zattır. Böyle bir zat Üveys el-Karani tabiin bir de Hazreti Vahşi meselesi var. Değil mi? Hazreti Vahşi ki Hazreti Hamza'yı ne yapmıştır?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 Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sohbetinde bulunmuştur. Ma'mur Rabbani Hazretleri ki itikatta mütehit bu işleri çok iyi fasleden bir zat. Ne buyuruyor? Ve ma hasale li vahşiyen fi emri subbedi hayr el beşer Ali's Sallallahu ve Sellem lem yahsul li veş el karani. Fi nihayet nihaye bitilke el an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 kısa o bir göremediğinden en son makama erdiğinde bile o hususiyetle kader. Tabii ki Veysel Karani Hazretleri çok büyük makamlar ihraz etmiş ama bitilgel hususiyeti o Resullaha mehususiyetine ait olan fazileti elde dememiş. Onun için şimdi bir Hazreti Vahşi bile vallahi Allahu an efendim Üveysel Karani'lerden, Hasen-i Basri'lerden üstün oluyor. Bir sohbetle. Hz. Muaviye gibi çok sohbetlerle bulmuş ve dualara, özel dualara mazar olmuş. Yani Hazreti Vahşi gibi arkamda otur, yüzünü bana gösterme gibi değil. İltifatlara mazar olmuş. Azaptan koru buyrulmuş. Hesabı öğret buyrulmuş. Allah metdi, onu hidayet et ya Rabbi. Vehdibi'yi onun sebebi insanları yola getir diye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 Muharebesinden e, ayrılınca, geçen derste anlatılan hadis bitince Küfeye döndü. Beril İbn-i Beceli e, radıyallahu anh, sahabedendir, onu Hazri Muaviye'ye elçi göndererek efendim insanların girdiğim dahil olmasına davet etti. Hazri Muaviye bundan imtina etti. Yani biat girmediğince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 yani onun eftaliyetini kabul ediyorum ben. Lakin e, bilmiyor musunuz ki Hazreti Osman haksız yere mazlum olarak şehit edildi? Evet. Ben de onun amcası ne oldu? Hazreti Osman'ın. Dolayısıyla velayet hakkım var. Kanını e, kıssas hale ediyorum. Hazreti Ali bunları bulup Hazreti Osman'ın kanına karışanları ne yapmalı? Bize teslim etmeli biz Hazreti Osman'ın akrabası olarak bunu talep etme hakkına sahibiz. Önce bu konuyu halledelim. Dedi. Gidin Ali'ye radıyallahu anh deyin ki Osman'ı şehit edenleri bize teslim etsin. Efendim. Şimdi Şam ehli, şam Şerif'te bulunan sahabe ve e, efendim etba hepsi de bu fikre e, muhafakat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 Muaviye tarafından e, ölenlere geldiği yanlarında durdu. Yarham hükümullah. Allah size rahmet etsin diye karşı tarafa dua etti. Sonra kendi eshabından ölenlerin yanına geldi. Onlara da aynı rahmet okudu, dua etti. Dedim ki ya emir el müminin, önce savaşa girdin bunlarla şimdi de rahmet okuyorsun. Dedi, innallâhe ce'ale katlenâ eyyâhum keffâraten li zünûbihim. Bu savaşı Allah hatalarına kefaret yaptı. Bu ölenlerin bir hatası vardıysa o hata ne oldu? Ölmeleriyle silinmiş oldu. Men kâne ve cihallâhim minna Onlardan veya bizden kim Allah rızası için yola çıktıysa iki taraftan da rıza ilahiyi kastedenler kurtuldu.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 işte sonradan havariç olacak, harici fırkasını kuracak, kurra, hepsi de hafız. Bu sapıklar. O zaman Hastane Efendimiz'e dediler, ya ne bekliyorsun bunları, Kur'an getiriyorlar diye, ne duruyorsunuz? Bunları bitirdik işlerini zaten, az bir şey kaldı. Efendim, kılıçlarımızla yürüyelim, Allah hükmünü versin, bunları bitirelim, deyince, Sehl İbni Hunev radıyallahu dedi bu kılıçta, işte, e, bu görüşünüz doğru değildir. azdal Efendimizin bu duraklaması yerindedir. Musafı görülerek e, bir duraklama olması yerindedir. Efendim siz şimdi hemen atılganlık yapmayın, ortalığı karıştırmayın. Derken tahkim meselesi gündeme gel. Hala tahkim var değil mi? Tahkim tahkim kurulları kuruluyor. Bu tahkim nedir? Efendim hakem kayın etmek meselesidir. Hazreti Ali Efendimiz İbn Abbas'ı hakem tayin edecekti. Fakat küfe ehli onu istemedi. Ebu Musa radıyallahu anhümayi efendim, e, Hazreti Ali Efendimiz kendi yerine hakem. Hazreti Muaviye'de Amr İbni As'ı hakem tayin etti. Böylece hakemler bir araya geldiler. Efendim. Şimdi ne olacak?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 bu azmi gerçekleştirecekti. Kırk ee, bin kişi ölümüne biat ettiler Hazreti Efendimiz'e. Gideceklerdi üzerine. Fakat o arada Hazreti Ali Efendimiz haricilerden, efendim tarafından biliyorsunuz sabah namazında şehit edildi. Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın takdiri böylece efendim, cereyan etti. Urve bin Ru'eym radıyallahu anh diyor ki bir Arabi bir Bedevi efendimize geldi. Bu Bedeviler gelirdiler çöllerden falan. Biraz da görgüleri görüşleri farklı. Dedi ki Resulullah Efendimize benle bir güreşe tutuş bakalım dedi. Hazreti Muaviye de ordaydı radıyallahu anh. Kalktı dedi ki sen evvela benden bir güreş bakalım. Dedince orada öne Efendimiz Aleyhisselam çok hayal olduğu için biliyor musun böyle işlerde biraz cevap vermek e, yani direkt cevap vermek veyahut da onun seviyesine göre ona hitap etmek meselesi zordur onun için e, bazı sözlerde vardır bazı kişiler e, efendim sert hareket ederler veyahut atılgan davranırlar böylece e, efendim büyüklerini korumuş kurtarmış olurlar bu makbul bir iştir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 ee, yine de işte bu daha sebebiyle buradan sıvıştılar, kurtuldular. Hz. Ali Efendimiz dedi, levzekerü'l hadis, "Mâ katen Bu hadisi bilseydim Muaviye ile ben de ebedi savaşmazdım dedi. Yani hatırlasaydım bu hadisi dedi. Tabii Allah'ın takdir olacağı zaman da unutturmalar hukuku biliyor. Öyle mi? Kaç defa söylüyor? Diyoruz ki şu şu duayı okuyan bugün ölmez diyor. Adam diyor ki o zaman ben ebedi ölmem diyor. Her gün okurum o duayı anlattık ama öleceğin gün okumayı unutursun meseleleri var. E şimdi de sen o hadisi azdali Ali bilmez mi ya, Ama o gün de onu unutur. Geçen de Zübeyr'den radıyallahu meselesi oldu ya. Ya hatırlattın bana dedi bunu hadis falan çekildi an hani hatta. Ya e dolayısıyla Mevla kaderini icra edecek. İcra edecek. Şimdi bize düşen efendim sahabenin faziletini kabul ederek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 Biz bu tembihlere uymak durumundayız. Efendim ne severim ne severim olur mu? Tabii ki severiz. Bütün sahabeyi severiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş, sohbetine bulunmuş sahabeyi şerefine makamına ait olmuş. Hepsini severiz. Ama tabii ki efendim orada e, sevgide farklılık vardır. Tabii. En çok Ebu Bekir Sıddık'ı seviyoruz. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz'i seviyoruz. Sonra Hazreti Osman Efendimiz'i seviyoruz. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'i seviyoruz.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 Zulüm, yalancılık, haksızlık, bu gibi şeyler efendim asla hepsinden uzaktır, hepsinden. Hazreti Muavi Efendimizin Buhari'de e, kaç tane rivayet-i hadisi vardır? Hazreti Muavi Efendimizin Buhari'de ki İmam Buhari biliyorsunuz ne kadar seçildir, ne kadar dikkatlidir, değil mi? Bir hadisi alırken mutlaka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 Ayşe beraber olan sahabeler... Bu sıfın vakasında Hz. ile beraber olan sahabelerin... rivayetlerine güvenilmez... sözlerine güvenilmez... sadık değillerdir... doğru dürüst değillerdi... haşa... diyecek olursan... Kur'an'ın da güvenilirliği... kalka. çünkü... Hz. Sıttık Kur'an'ı cem ederken... bütün sahabeye müracaat edilmiş... yani özellikle... Medne-i Münevvedi Resulullah'tan dinleyenler... hepsi ayetleri getirmişler... dolaşı burada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 Ebu Bekir'le Ömer bu ümmetin en eftalidir. Kim beni onlardan üstün tutarsa 80 sopa iftira cezası atarım ha. Hazreti Ali Efendimiz böyle de yapar diye. Ya. Sen kalkıp da bana sen Ebu Bekir'den üstündün dersen diyor sana 80 sopayı ben atarım diyor ha. Doğru konuş. Şimdi burada da efendim sen dersen ehli beyt hakkındaki ayetler Kur'an'da yok haşa. E Kur'an'da olmaz mı? İnnemâ i̇şte, yürüyü <gülüyor> dişler Allah اهل بیت'ten pisliği, kiri gidermek istiyor. اهل بیت tertemiz kılmak istiyor. Ve bunu da yapmıştır Allah ister de yapamaz mı? Allah ya istediğini yapar. Mani yoktur. اهل بیت mutahherdir, tertemizdir. Elhamdülillah اهل بیت'in fazileti tartışılmaz. Onlara sevgi Hepimiz salli Barik okuyoruz, Salli Barik okumayanın namazı efendim o sahati namazının sahati tartışılıyor. Ehli beyte salava okumayan. Ali Muhammed diyoruz, ehli beyte okuyoruz. Bu da bir ayrılık yok. Ancak sen işte Kuranda ehli beyt anlatılıyor, Fazileti anlatılıyor. Kulleyenler <gülüyor> Kumalı Ejderman, illel kurba. Habibim şöyle ki ben sizden peygamberlik ücreti istemiyorum.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 Onların isimlerinin yanına girme, konuşmaman lazım ki. Onun için şunu severim, bunu sevmem, yorumlar falan. Senin haddine mi? allah Teala ve Tekaddes Hazretleri onun için cümlemizi bu bu konularda ehli sünnet itikadında ölçüyü muhafaza edenlerden eylese. Bunları konuşalım, bunları bilelim ve böylece birilerine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 ardı arkası gelmez neticede şu iman sermayemiz el i sünnet itikadımız bozulur zarar görürüz, edelenir. hepten imandan çıkma tehlikesi de var hepten imandan çıkma tehlikesi de var çünkü Resulullah ne buyuruyor Ayetül ül hubbul ensar ve ayet-ül nifak hubbul ensar iman alameti ensarı sevmektir, münafıklık alameti ensara buz etmektir ensar nedir? medne Münevvere halkında Resulullah Efendimiz'in muhacileri barına basanlardır. E bu iki tarafta da ensar yok mudur? İki tarafta da ensardan grup yok mudur? E vardır. İşte Ebu Ayubel ensarı, radıyallahu anh, bu öyle bir zattır ki bu Ebu Ayubel ensarı. yani tarihte çok büyük yeri olan bir zattır bu zat. Ve bu muharebelerin hepsinde bulunmuştur ha. Hepsinde bulunmuştur. Fakat bu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 Evet. Şiyah Ebayü Belensari'yi sevmez. Şimdi niye sevmez? Efendim Hz. Muaviye'nin oğlu Yezid'le gelmiş. Şimdi Yezid sahabe midir? Değildir. Bozuk mudur? Bombozuktur. Ve ma fealev Yezid lemme ver kufaru İmam-ı Rabbani diyor ki frek gavuru yapmaz Yezid'in yaptığını. Yezid'i biz hiç sevmeyiz sevmekle zorunluluğumuz yok niye sevelim miyiz ama o zamanda ona biat edilmiş Hz. Muavi'den sonra yapılan biatta Ebayübel ordu orduda onun derdi İstanbul'u fethetmek burada gömülmek Resulullah'ın duasına mazar olmak şimdi eğer şia adaletli ve insaflı davransalar Ebayübel Ensari'yi çok severler neden çünkü Hazreti Muaviye ile Hz Ali arasındaki olaylarda Ebayübenasari kimi tuttu? Hz Ali tuttu. Niye orayı görmüyorsun? İşte adalet budur. Şimdi e, haricilerle efendim e, Hz Ali Efendimizin başı, beraberinde yine e, bulundu. Sonra birisi geldi ona dedi ki Resulullah'ın yanında kılıcınla müşriklerle harp ettin. Şimdi de geldi Müslümanlarla harp ediyorsun. Hariciler için. Haricilere Müslüman diye. Dedi ki Resulullah bize üç kısımla harp etmemizi emretti. Ebayübel sari dedi. Ennakisin vel velmarikîn Şimdi atı bozanlar zulme düşenle haksızlık yapanlar bir de yoldan dinden çıkanlar. Bu üç fırkaya harp edeceğiz. Ben dediğim efendim bu üçünden ikisiyle harp ettim. Ee, biatı bozanlar geçen derste anlattık. Cemel vakasında önce biat ettiler Azizler Efendimiz'e Medine'de değil mi? Zübeyir radıyallahu anh. Öyle mi? Ondan sonra. Öbürü kimdi? He? Talha radıyallahu anh. efendim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 onun da cihatlarına katıldı. E o anda zaten halife tekeyindi. Hazreti Muhavey ile tekeyindi. O ihlaf kalktı. Ondan sonra oğlu geldi. E oğluna zorunlu biat alındı. Yani ismi seçimler, bir seçimler, sahabe onu seçmediler. Fakat o ona bırakarak tepeden inme zaten halifelik kalkınca Resulullah ne buydu? Benden sonra halifelik 30 sene ondan sonra krala döner. İşte krallığa dönüyor. Babadan oğul meselesi krallıktır. Halifelik değildir. Babadan kalmaya döndü.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 dinden mi çıktı? Mel'un oldu o bir olaylar. Sonraki hadiselerde bir neler tecelli etti. İleride de konuşulacak Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilmesi de gelecek konularımızda. Ama Ebu Eyyub el geldiğinde Abdullah ibn Ömer de vardı. Abdullah ibn Abbas da vardı. Abdullah ibn Zübeyir de vardı. Bütün millet geldi o İstanbul'un fethi müessir olması için. Yani Ebu Eyyub el şimdi burada yanlış mı yaptı cihat? buraya.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 ne dedik? İman alameti ensarı sevmek. Efendim münafıklık alameti ensara kızmak. Ensarın, Medine halkının muhacirlere yardım edenlerin en büyüğü Ebu Ayyubel Ensari. Herkesin evinde misafir Onun evinde Resulullah misafir oldu. O bizzat Resulullah'ın ensarı oldu. E böyle bir zat. E sen efendim e, tarihten bir şey kitap açıp bir yaprak sayfa açıp da hemen efendim, şu şöyle bu böyle diye ahkam kesme ne hakkın var olayların gelişimini bilmiyorsun dolayısıyla sünnet ölçüsü istikamettir haktan ayrılmamaktır evet nefsaniyete kapılmamaktır bu yüzden inşallah önümüzde haricilerin nehravan vakası, nehravan vakası haftaya nasip olursa anlatacağım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 Bize de arkamızdan böylece okunmak manılmak anılmak nasip eyle. Askere gidenler sana emanet sen muhafaza eyle. Asker polis bizi muhafaza ettikleri gibi onları da sen muhafaza eyle. Ya Rabbi bütün Müslümanların yaptıkları ibadetlere müşterek eyle. Ve Ya Rabbi vatan bölünmekten muhafaza eyle. Ve diğer İslam vatanlarında bölünmekten parçalanmaktan mahfuz ve emin eyle. İç savaşlardan dış savaşlardan halas eyle. Ve Ya Rabbi alemin ve ...Nasirin ve ya hayral Fatihin... Kıbrıs'ı da ya Rabbi... Müslümanların elinden çıkmaktan... Vatanımızdan kopmaktan muhafaza eyle... ...Ve ya Rabbel alemin ve ya hayral nasirin... Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi... ehl küfrün kurdukları hile hudatesi şeyleri ...başlarına makus şeyleyip Bizleri ya Rabbi bütün tehlikelere karşı... ...mütedebbir eyle... ...müteyakkız eyle ya Rabbel alemin... Gökten yerden gelecek afet... ...mesunu mahfuz eyle... Yerlerden, sellerden, yangın tehlikesinden... Ve zelcelafetinden ya Rabbi, özellikle İstanbul ve civarını muhafaza eyle. Ya Rabben alemin. <Sessizlik> ve ya nasirin ve ya hayran Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza hede, Fakirlerine helal rızıklarla merzuk eley. Buradan dağılmadan mağfurin zümresine ilhak eyleyiz. Ve ya Rabben alemin. Burada isimleri geçen bütün sahabe-i kiramın bizlerden haberdar eyleyiz. memnun mesrur eyle ya Rabben alemin. Amidiyentlerin nâr-ı cehîminden azân. Allah'ın lütfuyle Allah Rabbı Allah devam el aafiyah ve